Allah'ın iki farklı kitabı vardır. Birincisi kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Kerim'dir. İkincisi ise kudret sıfatından gelen kainat kitabıdır. Evet. Kainat bir kitaptır. Dünya bu kitabın sadece küçük bir bölümüdür. Bahar mevsimi, bu kitabın sadece bir sayfasıdır. Her bir nev, mesela bir ağaç cinsi, bu kitabın bir satırıdır. O cinsin tek bir ferdi, mesela bir incir ağacı, bu kitabın bir kelimesidir. O ağacın meyvesi ise, bu kitabın bir harfidir. Meyvenin çekirdeği ise kainat kitabının bir noktasıdır ki bu noktada bütün kainat yazılmıştır. Başka bir ifadeyle okumasını bilenler için koca kainat bir noktada özetlenmiştir. Her iki kitap da kendilerine mahsus lisanlarla hakkı ve hakikati anlatır. Hatta kainat kitabı, Kur'an'ın güzel bir tefsiri ve izahıdır. Kur'an'da anlatılan bütün hakikatler, Kainat kitabında göze gösterilmiştir. Adeta hakikatler tecessüm etmiş, yani vücut bulmuştur. Bizler bu makamda sadece, Kainat kitabının, Kur'an'î bir hakikat olan, kaderin varlığına yaptığı şehadetten bahsedeceğiz. Şöyle ki, bu kainat, kudret kalemiyle yazılmış ilahi bir kitaptır. Atomlar bu kitabın mürekkebi hükmündedir. Bir binanın inşasında kullanılan maddi kalıplar, içlerine dökülen harcın taşmasına mani olduğu gibi, kaderin manevi kalıpları da bu alemde, maddeyi ve eşyayı aynı şekilde sınırlandırmış en faydalı bir şekle sokmuştur. Bu hakikati şu şekilde izaha çalışalım. Elimize aldığımız kalem ve onun içindeki mürekkep emre hazır bir vaziyette beklemekte, ne yazmak istersek kalemin ucundan o dökülmektedir. Mesela meyve kelimesini yazmak istediğimizde, harflerin şekli, sıraları ve büyüklükleri hep takdir ettiğimiz tarzda teşekkül etmektedir. Bu şuursuz mürekkep maddesi ve iradeden mahrum olan kalem, o yazının katibi olamayacağı gibi, mürekkebin bir kâtibin zihninde tespit edilen programa göre döküldüğünü, her akıl sahibi rahatlıkla anlayabilir. İşte meyve kelimesinin yazılmasında zihni bir plan ve program esas olduğu gibi hakiki meyvenin yaratılmasında da Cenab-ı Hakk'ın ilminde takdir edilen şekil ve özellikler esas olmaktadır. Bu misal ile mukayese edersek her bir insan, hayvan, ağaç, yıldız, da bir kudret kelimesidir. Kader'in programına göre yazılmış ve yaratılmıştır. Ya da bahar mevsiminin temsil edildiği bir yağlı boya resmi düşünelim. Bu resimdeki güzellik, ressamın takdirinden, tanziminden gelmektedir. Ressam, o resme koyacağı her şeyi, şekli, büyüklüğü, rengi, ve resimdeki alacağı yerleri önce zihninde planlamış, daha sonra o programa göre fırçasını çalıştırmış ve resmi yapmıştır. Aynen bunun gibi, şu kainatta kudret kalemiyle çizilmiş, rengarenk muhteşem bir tablodur. Fakat bu tablo canlıdır. Güneş'e ışık vermektedir. Ağaçlarından gıdalı meyveler dökülmekte, insanları düşünmekte, konuşmakta, yürümektedir. Koyunları ise süt vermekte, toprağından da hayat fışkırmaktadır. Her şeyiyle cansız olan bir tabloya baktığında, ressamın ilmini ve takdirini aklıyla görebilen ve bu ilmin ve takdirin resimden önce var olduğunu idrak eden bir insan, elbette ki bu hayat dolu kainat tablosunu seyrettiğinde, her şeyin Allah'ın takdir ettiği bir plan ve programa, yani kadere göre yaratıldığını anlayabilir. O halde, bu kainatta tecelli eden sanat, ilim, hikmet, ve rahmet gibi hakikatleri aklıyla seyreden her insan, bu hakikatlerin Cenab-ı Hakk'ın ilahi kaderine, Rabbani plan ve programına dayandığına iman etmek zorundadır.